Bir ayet-i Cenab-ı Allah diğer bir grupta günahlarını itiraf ettiler. İyi amellerle kötüleri birbirine karıştırdılar. Umuluyor ki Cenab-ı Allah onların da tövbesini kabul eder. Cenab-ı Allah şüphesiz ki Gafurdur rahimdir. Hazreti Ömer Efendimiz de kendisini bu kategoride değerlendiriyor. Bu ayet karşısında bizim durumumuz nedir? Siz de bildiğiniz gibi bu ayet kerime tövbe sureyi Cildesinde Ya teziruni Cüzün arka sayfasında. Burada iki ayrı zümre, iki ayrı düzümle hususiyetleriyle anlatıyor. Bu zümrelerden bir tanesi içi başka dışı başka. Hep böyle zevahiri kurtarma hesabına hareket eden insanlar. Tek hadise değil, onların bütün hareketleri hep böyle zikzak. merhum Necip Fazıl'ın ifadesiyle zıp orada, zıp burada. Kur'an-ı Kerim 5. cüzde ifade ettiği gibi müzebzebine beyne zalik. La ilahe illay ve la ilahe Efendimiz Hazreti Şerifle meseleye büzük kazandırırken buyuruyor ki iki sürü arasında bir oraya bir buraya gelip giden koyun. Evet bir cümle öyle hep sevahiri kurtarma peşinde. Mesela savaş olunca diyelim bunlar uhuttan da geriye çekiliyorlar. Ondan sonra diyorlar ki bu açıdan açı genç insanların bu mevdudaki Akıl mantık tanımayan heveslerine arzularına uyuuldu. Bunda çok strateji yoktu bir Haşa vekenlah yanlıştı çıkıldı buraya. Biz buna iştirak etmiyoruz diyorlar. Şimdi orada öyle bir makam orada öyle bir tezebzüp yaşıyorlar. Yani bir taraftan beraber görünüyor gibi ama fakat meselelerin makuliyet ve mantıkiyetine itiraz ederek diyorlar çıkılmaması lazımdı. Bedir'de uzaktan seyrediyorlar, temaşe ediyorlar meseleyi. Hendek'te karşı tarafla dirsek teması içinde bulunuyorlar. Hep iltisak içinde oluyorlar. Tebuk'a da iştirak etmiyorlar. Yani görüldüğü gibi hadiselere göre bunlarda farklı tavırlar belirliyorlar. Sabit bir tavırları yok bunların. Ama boşluklar meydana gelince de izah edilemez yanlar. Bu defa mazeret döktürüyorlar. Yüzün başındaki ayete bakarsanız, يَا تَذِرُونَ اِلَيْكُمْ اِذَا رَجَعْتُمْ اِلَيْهِمْ Dönüp de siz sevhühten onlara geldiğinizde, gelip karşınıza dikilecek, size mazeret döktürecekler diyor. Bunlar işte o müzebzevin güruğu. قُلْ ta تَا Dik hiç beyhude mazeret beyan etmeyin. Bir mülazayla değişik zamanlarda arz ettim. Bilerek kabahat işlemek bir kabahattır. Bilerek işlenen kabahati onu mazur göstermek için gelip mazeret döktürmek kabahati katlama demektir. Tövbe değildir o. Çünkü orada farklı yalan söyleme var. Hakkı batıl gösterme var, batılı hak gösterme var. Ve zevahiri kurtarma cehdi var. Kullâ ta'tediru nümine leküm. Katiyen Allah Efendimiz'e diyor pati size inanmıyoruz. Nitekim bu inanmayanlar belki sayıları yüze bali oluyor. Kad neb'a an Allahu min Sizin gerçek gerçekten bu mevzudaki sergüzeştinizi, düşüncelerinizi, tasarruflarınızı Allah bize haber verdi. Fe seyerallahu amalakum ve Allah amellerinizi sizin görecektir muhakkak bir tarafta Resulü da görecektir, gösterecek aynı zamanda. ثُمَّ ile اَيْلَ عَالِمُ الْغَيْبِ Sonra gayb ve şehadeti bilen, Allah'a olunacaksınız, O'nun huzuruna çıkacaksınız, O da hesabınızı görecek diyor. O sayfada ifade edilen şey, Allah yaptığınız şeyleri görecek, Resulullah yaptığınız şeyleri görecek. Hiç beyhude saklamaya kalkmayın, bu onlara ait bir şey oluyor ve اَعْتَرَفُ بِذُنُوبٍ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّيًّا اَسَلَّ اللّٰهُ asallahu يَتُرْ عَلَيْهِ مِنَ اللّٰهُ وَالتَّبَاغُ الرَّحِيمُ Bazılarda var ki onlar güzel iş işlemelerine rağmen bir de işlerin içine bazen da katabiliyorlar İşte Hilal gibi, Kâb i̇bn Malik gibi üç tane. Onların üç tane olduğunu Kur'an-ı Kerim tascih ettiği için daha başkaları vardı demeye mezun değiliz çünkü sarı olarak diyor ki vaalet selasetil dedine kullifu haklarında verilecek hükmün geciktirildiği ileriye bırakıldı. Yani bir tedip döneminden geçirildikleri üç insan var. Üç tane açıtan açar söylüyorum onların. Onların durumuyla alakalı o mesele biraz. Bu aherun aterafu bizunubüm günahlarını itiraf ettiler. Cabib bin Malik Kendim küvesinde de okuduğum gibi Cenab-ı Hakk'ın en büyük ihsanı bana doğru söylemek oldu. Bundan sonra da Allah'a peyman'da bulunuyorum. Doğruluktan hiç ayrılmayacağım. Doğruluk benim vesile-i necatım oldu. Oysa ki diyor bana cerbeze verilmişti. Günümüzdeki ifadeyle ele alacak olursak çok güçlü bir diyalektik kabiliyetim vardı benim. Ama öyle yapmadılar orada. Hata yapmıştı vaahirun tarafı biz günahların itiraf ettiler. İtiraf kelimesinin meseleyi ele alacak olursanız itiraf mevzuunda o meseleyi bilme mevzuunda evet ben böyle yaptım dememe mevzuunda onu tabiatı haline getirdi ve tabiatını seslendirdi şeklinde anlamanız uygun olur. Hallatu amalan salen vaahireseyen güzel işleri vardı o güne kadar nice güzel işlere katılmışlardı. Hatta Uhud'da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek düştü demeden de ben hicap duyuyorum da o düşmez çünkü. Fakat o, o gün harbin şiddetinden, dehşetinden öyle bir hendi içinde tahassüm buyurmuşlardı. Orada ok yağıyordu, mızrak yağıyordu başından aşağıya. Çıkabileceği gibi bir hendekte de değildi. Görüp de Efendimiz'in elinden tutup çıkaran Kâbü ibn ve Tebuk vakası da ondan sonra oldu. Şimdi onun o dönemde daha evvel ve daha sonra Bedred iştirak etmemişti. Mecburiyet yoktu o gün. Fakat Akabe iştirak etmişti. Çok önemli şeyler de bunlar. Nedense o gün işte kendi anlatıyor Seren Camesi'nde uzun boylu torunun ağzıyla anlatıyor. İştirak edememişti oraya ama günahını itiraf etti orada. İyiliği de vardı, fenalığı da vardı. İyilik, fenalık birbirine karışmıştı. Böyle anlaşılıyor ki o da onlara ait. Şimdi onun altında şu ayet geliyor. Ellem ya'lemu Allah ve yetebalu tevvete an ibadi ve ya'khuzus sadakat ve annallahu et-tevvabu'r rahim. Öbürleri mazeret döktürüyorlar. Yaptıkları hiç güzel bir şey yok. Onlara Allah ve peygamber bilecektirken tehdit himayetinde deniyor pediklerine de bunlara da deniyor ki onlara söyle amel etsinler. Birer aksiyon adamı olsunlar onlar. Sadece inandık demekle kalmasınlar. İnanmış bir insan Tebuka ise Tebuka, Pedre ise Bedre, uhudaysa ise Uhuda. Namaz deniyorsa namaza, zekat deniyorsa zekat hac deniyorsa hacca, hicret deniyorsa hicrete neyse. Amel dediğimiz şey yani imandan sonra aksiyon bir Müslüman için çok önemli. Allah orada şöyle diyor. Feseyrallahu amelekum ve resuluhu vel müminun diyor bir de. Evet ya yani müminler hep haklarında iyilik biliyorlardı onları. Allah biliyor zaten. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de Allah bildiriyor. Fakat yaptıkları iyilikler ve aynı zamanda irtikap ettikleri hata öyle açık, öyle beyindi ki yapılan şeyler de biliniyordu. Öyleyse öyle amel ve davranışta bulunun ki Allah biliyor o meseleyi, peygamber de biliyor ve müminlere de bildirecek diyor. Ne kadar siyaka uyuyor bu? Çünkü onun altında sayfanın en son ayeti ve aharun murce'un le emrillah imma yetu valim valim Şimdi bu meselenin bir yanı yani Münafıklar için, itizar, mazeret döktürüp duranlar için Allah'ın beyanı öyle onlara tehdit. Belkiler gelince ümit kapısı açık, belki ardına kadar açık. Onlar tövbe etmişlerdi, Allah tövbeyi kabul buyuruyor. Ameli salih işlemişlerdi. Ama salih amel içine bazı şeyler de karıştırmışlardı. Bu meselenin bir yanı, meseleyi ayet kelimelerle münasebete açısından ele alıp vaz edecek olursak bu iki şeyi birbirinden tefrik etmek lazım. İkinci mesele orada bunun altında da vakarune mürcevne diyor orada. Vakarune a tarafu bizunubim, vakarne mürcevne olan biller. Cenab-ı Hak'ın lütfuyla, inayetiyle, ihsanıyla bunlar hakkında iyilik ümid edilir insanlar bunlar. Mesela ikinci şıkkına gelince vakarune a tarafu bizunubim hal tu amran Hz. Ömer Efendimiz'in kendisini bazı münafık emareleri ve alametlerinden dolayı münafıklar içinde bulunabileceği endişesi taşıdığı doğrudur. Ayşe Validemiz de ondan da onlar gibi 5-6 tane önde gelen sahabi var, münafık olma endişesini taşımışlardır. Münafık oldukları kanaatini değil, izanını değil, ben münafığım dememişlerdir. Acaba bazı emareler bulununca aynı kategori içinde mi mütahale edilir, taşımışlardır. Fakat benim tefsirlerde aklımda kalan, siyerde aklımda kalan şekliyle o ayeti kerime kendi hakkındadır diyen Hazreti Ömer değil, Ömer bin Abdülaziz'dir. Kur'an-ı Kerim'den mesela diyor ki, اِلَّا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَعَمُلُوا الصَّالِحَةِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ İman ettiler, salih amel yaptılar. Allah onlara vüd ihsan etti. Arzda, semada sevgi vaz etti. Kendi kendine haset ki nerede o, nerede ben diyor. Vel asli innal insane husrin ve amilus salihati ve tawasaw bil ve tawasaw sabr. İman etti, ameli salih yaptı. Hakkı tavsiyettiler, sabrı tavsiyettiler veya tavsiyeleştiler diyor yine diyor ki nerede o nerede ben. Sonra bu aheruna tarafı biz onu bimhalatu bu ahereseyen buraya gelince numarası da duru da bana çok uydu diyor. O numara durup bilinmiyor da ben öyle diyorum. Tam bana göre diyor bu. Bazen çirkin işler içine girme, bazen de tevbe et ve cüte bulunma. İşte benim halim budur diyor. O zaman fenalıklarından dolayı göz diyor. Yıllıklarından dolayı da Allah'ın rahmetini ümid etme çünkü onlar hakkında Allah'ın rahmeti ümid ededir. Siyah sibak içinde mesele ele alınacak olur zaten. Bir üçüncü şık Ömer bin Abdulaziz sahibi fetvadır. On an zamanda Üveydullah ibn Abdullah ibn Ütf'e Reca bunlarda muallimlerdir. Bunlar da bildiğiniz gibi tabiinin çok büyük imamlarıdır. Bunların elinde yetişmiş bir insandır. Çağına ulaşılmaz bir insan. O böyle düşünüyor bu mevzuda. Mesela velledineyh nezuneza ve la fi elim. Böyle mal biriktirir de şayet zekatını vermezse Sağına, soluna böyle kızdırılarak, böğür olarak bastırılır yine. Yine Tevbe Sure'yi Cellesi'nde dendiği gibi malum orada deniyor bunlarda. Bunun gibi daha başka böyle münafıklar hakkında nazil olan ayetler hakkında böyle düşündüğü gibi وَاَخَرُونَ اْتَرَفُ بِذُنُوهُ مُخَلَةً عَمَلًا سَعْلًا Orada da bizi çok alakadar eder diyor. Ebu Zer radıyallahu anh hazretleri de böyle düşünüyor. Sahabe arasında Ebu Zer gibi düşünen insanların sayısı az değil yani. Şimdi cumhurun görüşü değil diye siz o meseleyi objektif olarak aleme uygulamayabilirsiniz. Fakat herkes şahsa hakkında Ebu Zer'in dediği doğru olabilir. Münafıkları ale kadar eden ayetler belli ölçüde bizi de ale kadar edebilir diyebilirler. Dolayısıyla o Tevbe suresindeki ayette bizi ale kadar eder diyebilir. Herkes kendi şahsa adına diyebilir bunu. Mesela sen diyemezsin. Abdurrahman işte bu ahkaramın alt tarafı bir dinoviyum, halatı amelen salayan, vahareseyen. Tam bu senin fotoğrafın yani diyemezsin. Suizam olur? Ne biliyorsun sen onun kalbini bilmiyorsun ki? Yarıp içine mi baktın? Bir kelimeyi tevhid sermayesiyle Müslümanlığa iltihak eden insan için Efendimiz bu tabiri kullanıyor. Ne biliyorsun? Kalbine mi yarıp baktın diyor. Öyleyse biz başkaları hakkında bu mevzuda hüküm verirken yarıp kalbine mi baktım mülazasıyla ile tir tir titremeli. Onların en küçük şeylerini bile çok büyük görmeliyiz. Bir kelime-i tevhid söylüyorsa La ilahe illallah Muhammed Resulullah öyle halisane söylemiştir ki hani kurtulabilir onunla. Burada sizi dinlendirmek için bir hikaye anlatayım. Anlatmıştım. Evliya menkübelerinde var malum. Ehlullah'tan bir tanesi bir yerden halkın bir bayram günü işte bir şölen neyse geçerken bir tanesi de cambazlıkta geziyor böyle. İpi depi yukarıda tutmuş. Nasıl sonra da dengeyi kaybediyor. Ayağı kayıp baş aşağı aşağıya doğru gelirken içten öyle bir Allah diyor ki aşağıda palyaço duruyor köbekli bir adam. Bunun başı palyaçonun karnına geliyor. Onun karnı deriniyor bu kurtuluyor. Fakat düşerken öyle bir Allah diyor ki Veli de tam o esnada oradan geçiyor. O hak dostu şöyle diyor o esnada. Eğer hayatımda bir kere Kelime-i Tevhid'i bütün meratibine riayet ederek böyle seslendirebilseydim ben de kurtulurdum diyor. Şimdi o önemlidir yani. Karşımızdaki insana bakarken kim bilir Kelime-i Tevhid'i belki öyle seslendirmiştir ki onunla kurtulur. Ben de her gece yüz zekat namaz kılmışım, kurtulamayabilirim. Bir şey karıştırmışımdır. Kendim araya girmişimdir. Maddi manevi füyüzat hislerim adına döktürmüşümdür onları. Beklentilere bağlamışımdır. Cennet bile olsa öyle bir beklentiye bağlamak meseleyi doğru değildir. Bunun gibi ben kirletmişimdir amelimi. O ise o esnada, şimdi lamalardaki meseleye gelelim. Esbab bil külliye sukut ettiğinden onun nazarında kainatta hiçbir şey yok artık. Sadece Hazreti Mücerrib-i var. İşte öyle nuru tevhid içinde sırra hadiyetin zuhuruna bağlı bir kere la ilahe illallah demesi balığın karnında Hazreti Yunus Aleyhisselam'a necat verdiği gibi ona da necat verebilir. Evet. Şimdi burada da şunu anlayalım. Yani başkaları hakkında bu türlü mülazalara girdiğimiz zaman hep meselenin iyi yanından bakmamız iktiza eder. Mesela hani ateist olduğunu hep ısrar ediyordu. Fakat genel yumuşak halleri itibariyle hep aklımdan geçerdi. Derdim ki, acaba bir fırsat olsa gitsem ben buna sen, İmam Hatip'in orta kısmını da okumuşsun. Az buçuk bu meselelerin sende bir kalıntısı var. Gel bu inadı bırak yani, vazgeç. Bunca şeyi elimin tersiyle itemem deme yani. Bunca basit şeyleri yani elinin tersiyle itmezsen şayet çok önemli bir meseleyi elinin tersiyle ittiğinin bilmem ki farkında mısın? Cennet böyle çok ucuz şeye feda edilecek bir şey değil. Yani bir değebilseydim hep içimde dert oldu. Şimdi bakarsınız adam o güne kadar yapmıştır da o gün giderken bir şey demiştir bilemezsiniz. Onun için biz ölüp giden insanlar hakkında hüküm vermiyoruz yani. Hele ehl-i imansa bu. Namaz kılıyor, oruç tutuyor. Hataları da varsa. وَآكَرُنَا تَرَفُوا بِذِنُوبٍ خَلَةً مِنَا صَالِهًا O söz, o kendi hakkımızda düşünebiliriz. Çünkü kalbimi ben çok iyi bilirim yani. Neyin içine ne hatlar karıştırdığımı ben bilirim. Neleri yani Rabbime sunduğumu bilirim. İbadeti taat yaparken de Rabbimle kendi arama girdiğimi çok iyi bilirim. Oysa ki kalbimle onun arasındaki şeyleri bertaraf ederek kalbi, arızasız, hailsiz, perdesiz onunla buluşturma esastır. İsterseniz Frenkçe tabiriyle konsantre olma diyebilirsiniz buna. Bu konuda da bu mesele iki şeyi birbirine karıştırmamak lazım. Alem için mülaza müteala başka kendimiz için mülaza ve müteala başkadır. Kendimiz için hepimiz öyle düşünebiliriz. Zekatta cimrilik yaptık Bu nifak alameti çünkü Kur'an-ı Kerim Münafıklara ait onu söylüyor Konuştuğumuz zaman Sözün içine bir yalan girdi Yine bir münafık alameti İrtikap ettik İşte Hazreti Ömer'in Ayşe Validemizin korkusu oydu. Mesela birine bir söz verdik sözümüzden döndük Derler ya Efendimiz 3 gün beklemiş Akif de bir gün müne beklemiş Yani ve ömrün sonuna Kadar da söz verdiği halde oraya gelmeyen o insanla konuşmamış bir daha. Vaadinde hulfettiği için. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman hiyanet etme. Her neyse o emanet yani. Alma, kullanma filan. Şimdi bağışlayan hiyanetin daniskası işleniyor böyle bir dönemde. Hafizan Allah bunun zerresini bile yaptığında insan endişe etmeli. Ben emanete hiyanet ettim. Hele bu millet malıysa affedilir gibi değildir. Bir ferdin malı olsa ben bir ferdin bazı kimselerin hakkı geçmiştir diye talebe arkadaşlarımdan beraber oturmuş yemek yemişiz. Ben belki fazla yemişim. Beraber peynir tulumumuz olmuş. Yemek yiyeceğimiz zaman olduktan almış getirmişim ben. Belki hani o olsaydı önümüze koyacağı zaman daha az koyacaktı. Ben bu arkadaştan bulabildiklerimin hepsine gidip bunlara... 1.000 lira, 2.000 lira, 3.000 lira vererek hukuk geçmiştir hakkını helal et dedim ama ben bunları biliyordum. Şimdi bir yerde ben devletten bunu yaparmışsam yekün bir milletten hakkını helal et deyip almam lazım. Bir kaymakam, bir vali, bir hakim, devletten maaş alan, devletin işini gören insanlar devlet malına hıyanet ediyorlarsa bu umumun, hukukunun tahallük ettiği bir meseledir. Dolayısıyla ameme hakkıdır. Hukuk ifadesiyle ifade edecek olursak bu aynı zamanda Allah hakkıdır. Umum halk affetmeyince affedilmez o mesele. Nazik konular. Şimdi bu türlü şeyler iltikap eden bir insan kendinden endişe duymadı. Ben yoksa münafık mıyım? Endişe duymadı. İyi şeyler var. Bu akaru n tarafı bi duhnu bi amran kendi hakkında rahatlıkla böyle düşünebilir. Böyle bir düşünme onu tevbeye sevk eder. Ve yapılmış bir kusur, bir kabahat varsa şayet kusuru nefsin alma meselesi başkaları hakkında onu kusur mülahazasından kurtarır. Böyle yararlı yanları var onun. Tevbeye, övbeye, inabeye bizi sevk edecek şey de çok önemli bir sayıktır. Bu da Allah'ın ayrı bir lütfudur. Onu vicdanınıza duyurması Allah'ın size ayrı bir lütfudur. Evet, ok düz giderse hedefe varır. Hedefinizi çok iyi belirleyerek, yayınızı iyi gererek düz gitmesini sağlamak lazım. Meselenin karambolaya tahammülü yoktur. Şans bir kere düşer insana. Bir kere yayını germe, bir kere okunu sadaktan alma, bir kere onu ya yüzere yerleştirme. Bir kere atma, bir kere hedefe ulaşma vardır. Burada kaybederseniz büyük buluşmada sık sık karşılaştığınız gibi acaba bir daha geriye dönme imkanı yok mu? Eksikler telafi edeyim? Vallahi iyi bir insan olacağım. Heyhate heyhat lima tuhalu inhiye illa dünya ve manhanu bi ne hayat hafife alınacak bir şey, ne hayatın değerlendirilmesi ihmale uğrayacak bir şey. El emru ciddün, mesele çok ciddi. Ya Rabbena kıl kerem, bizleri et muhterem, dünyada hem ukbada verme gamı elem.